Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Deniz kirliliği biliyorsunuz günümüzün en önemli sorunlarından biri oldu. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda da denizlerde plastik kirliliğinden tutunda madencilik faaliyetlerine kadar pek çok konudan bahsettik. Geçtiğimiz aylarda Henry Böl Vakfı tarafından hazırlanan bir e, deniz atlası vardı. Bundan da bahsetmiştik ve denizlerimizin halini konuşmuştuk bu atlastaki bilgilerden yola çıkarak. Denizleri kirleten bir başka faaliyet alana ise balık çiftlikleri. Balık çiftlikleri hem Türkiye'de hem de tüm dünyada denizlerimizi kirletiyor. Yerel türlerin yok olmasına neden oluyor. Aynı zamanda geleneksel balıkçılığı ve buna bağlı yaşayan yerel kültürleri de bir anlamda ortadan kaldırıyor. Biz de bu hafta bu konuyu konuşmak üzere su kültürü ve balık çiftlikleri konusunda çalışan doktor Irmak Ertöre bağlanacağız. Galiba hattımızda. Irmak merhabalar. Merhabalar burada. Merhaba Irmak. Evet. Merhaba, Irmak da Herhalde. Evet, daha yeni aslında doktorasını bitirdi. Onun için de tebrik <gülüyor> edelim seni. Ee, senin alanın bu zaten, <gülüyor> balık çiftlikleri. Evet. Ee, merhaba Irmak, hoş geldin programımıza. Ee, şöyle bir giriş yapalım mı? Ee, şimdi bu balık çiftlikleri e, aslında oluşturulurken olumlu argümanlar ifade edilmişti. Yani tehdit altındaki hı hı. yabani balıkların avlanmasına gerek kalmayacak. Teknolojiden yararlanarak hı hı. daha kontrollü bir üretimle yılın her ayı istediğimiz balığı hı hı. yiyebileceğiz gibi Doğru. savunuları vardı. Ve 1980'lerin sonundan itibaren de OECD tarafından yeni bir endüstriyel sektör olarak tanımlandı. Ee, şu anda ise e, yediğimiz balıkların büyük kısmı aslında bu balık çiftlikleri tarafından üretiliyor. Bu son e, işte dönemdeki yeni sektörün bir gelişiminden bahsedelim. Öncelikli olarak çok hızlı gelişen bir sektörden bahsediyoruz aslında. Ee, onunla giriş yapalım. Sonrasında hani bu argümanlar bu başta ifade edilen argümanlar e, tırnak içerisinde olumlu argümanlar bakalım ne kadar gerçeklik buluyor. Sen başlayabilir misin? Tabii, Bak. Tabii ki. Ee, önce bir şeyi ayır, ayrımını yapalım. Tam bilmeyenler açısından balıkçılık dediğimizde hepsini kapsayabiliyor. Halbuki bir avcılık kısmı var, bir yetiştiricilik kısmı var. Hı. Aynen. Evet. Kısmı daha bir bildiğimiz e, sabah çıkan balıkçının teknesiyle küçük ölçekli olabilir, endüstriyel balıkçılar olabilir. Teknesiyle ve hem teknesinin boyutuna göre, hem motor kapasitesine göre, ağına göre, farklı biçimlerde, çeşitli metotlarla e, denizden Ağıyla avcılığını gerçekleştirmesi ve karaya geri gelmesi üzerine kurulu. İtiştiricilik dediğimizde tabii ki çok çeşidi var gene. Biz daha çok bildiğim balık çiftliklerinden Hı -hı. bahsedelim demiştik. Balık çiftlikleri dediğimiz denizdeki bir kafes aslında. Yüzeyde e, aşağıda bir şamandıraya bağlı olan gibi düşünebiliriz. Yani Hı -hı. yüzeyde tabii ki oradan oraya gitmiyor. Ama böyle açık e, içine su girip çıkabilen tekrar içine e, yem atılan çeşitli... İlaçlar, kimyasallar ve antibiyotik de atılabilen. Hı hı. Orada balıkların küçük küçük bir boyuttayken konulup daha bir piyasa boyutuna ulaştığında oradan çıkarılıp piyasaya sürüldüğü bir üretim biçiminden bahsediyoruz. Dediğimiz gibi, başında söylediğimiz gibi 1950'lerden itibaren biraz başlıyor. 1970'lerde esas daha bir balık çiftliği entansif üretim artmaya başlıyor. Ve çok ciddi bir büyüme gösteriyor. Son 4 sene içerisinde 1980 ile 2012 arasında yıllık %8,6 ortalama %8,6 bir büyümesi var. Hı hı. Böylece de literatüre şey olarak geçiyor. Yani Gıda sektöründeki, gıda üretimini sektöründeki en hızlı büyüyen hı, sektör evet. olarak geçiyor. Hı hı. Evet. Tabii bunun bir sürü etkisi var. Bir de buna şeyle birlikte bakmak lazım. Başka söylediğiniz argümanlardan Balıkçılık da ben gibi hem ekonomik durumluk gözüküyor 1980'lerden itibaren hem de efor ne kadar artırsa da daha fazla balık avlamamak hale gelmeye başlıyor. Hı hı, evet. Daha daha derinlere gidilmesine, daha küçük türlere gidilmesine ve rağmen e, bu kısmı önemli çünkü aslında çok paralel gelişen şeyler. Bir yandan da şeye bakmak lazım. E, balık yetiştiriciliğin oranı da tabii ki bu şekilde toplam e, toplam su ürünleri üretimin içerisindeki oran. Bitki. 1990'da 3.400 civarı derken yetiştiriciliğin katkısı. 2012'de %42,2'ye çıkıyor. Bugün hmm. geldiğimizde gerçekten yediğimiz balığın yarısı çiftliklerden geliyor. Bu dünya ve Türkiye için geçerli değil mi? Bütün her yerde böyle yani %50 oranında çiftliklerden gelen balıkları yiyoruz. Hı. Bütün yerlerde yani, genel olarak bu oranlar geçerli. Hı hı. Türkiye'deki de türlere göre değişir. Yani bir sardalye yiyorsanız çüplükten yemiyorsunuz. Evet. Ama hı. levrek ve çüplükten çok, çok büyük ihtimalle çüplük. Artık e, tezgahlarda çipura. şey yok yani deniz balığı Aynen. ya da avcılıkla şey yapılmış balık yok. Yetiştirme balığı bizzat üstlerinde de yazıyorlar zaten. Tezgahların ağırlıklı kısmı çüplükten yetiştirme. Evet. Hatta Ama son çok büyük sorunlar de. var gene. E, çünkü deniz balığı diye geçtiğini hem de görmüşsünüz görmüşsünüzdür hem de tezgahlarda görmüşsünüzdür. Tabii ki balığı da denizde yetişiyor. Hı -hı. O yüzden deniz balığı diye bu gene Bu Etiketlemede çok büyük problemler var. Avrupa'da da böyle Hı -hı. E, çok daha ciddi yasal kriterler olmasına rağmen İspanya'da falan da... Tamam. Bu, buranın, altını daha... pardon, buranın altını biraz daha pardon buranın altını biraz daha çizelim çünkü denizde de e, yine çiftlikte yetiştirilmiş balıklardan bahsediyoruz e, değil mi Tabii tabii çünkü kafet dediğimiz ve bizim balık çiftliği dediğimiz şey denizde. Hı -hı. Böyle olunca bunu deniz, deniz dolu olarak satmaktan çekinmeyebiliyorlar. Çünkü Anladım. Hala Türkiye'de böyle. De Denizin içinde çiftlik. Aslında bunu kusura bakmayın böldüm ya fiyatlarından Peki, da anlayabiliyoruz. Evet. Yani <gülüyor> fiyatlardan da anlaşılıyor zaten. Hı. Deniz balıkları çok daha pahalı oluyor falan. Yani yakalanmış olanlar avcılıkla yakalanmış, evet, avlanma aynen. yöntemiyle yakalanmış olanlar hı hı. daha pahalı ama tabii ki onda da yine bir kafamızda kuşku işareti olmuyor Kesinlikle. değil. Kesinlikle. bir şey sormak Yok, istiyorum Ormak. Bu balıkların evet. üretimi çok önemli. Yani, entansif üretim dedin yani yoğun üretim. Aynı böyle bizim evet. entansif tarım dediğimiz gibi veya işte ne denir? Ee, endüstriyel tarım demediğimiz gibi Endüstriyel bir üretim var Nasıl oluyor yani bu balıkların çiftliklerde Üretiminde neler kullanılıyor Bundan da birazcık bahsedebilir misin hı hı. İlk başta kuluçgahaneden Gelen balığı düşünmek lazım Daha ufak bir balık bu ve çiftliğe Konabilir çiftlikte artık Hayatını sürdürebilir boyuta geldiğinde Çiftliğe girdiğini düşünebiliriz En önemli alan Zaten en önemli Bir yandan da maliyetini artıran en önemli Nokta yam Hı hı. Yem nedir? Bu balıklar ne yiyor? Bu balıkların hı hı. bir çoğu bizim somon, çükre, levrek gibi en çok belki de tüketilen balıkların, Avrupa'da en çok tüketilen balıklar zaten, orası da kesin, bir çoğu ekobur balıklar. Hı hı. Dolayısıyla hı hı. bunların yetişmesi için verilen yem de önemli oranlarda, pek bunu böyle biraz değiştirmeye çalışıyor, farklı dönemler yapılıyor vesaire vesaire ama çok önemli oranlarda aslında küçük balığa ihtiyaç var. Hamsi oh, evet. olabilir, çeçe olabilir. Bazı durumlarda Saydalya tülleri kullanılıyor. Bunlardan üretilen, gene bunun balıkçılığından, avcılık, avcılığından bahsedildi. Bunların önce avlanması gerekiyor. Bu avlanan balık doğrudan insan tüketimine gideceğini, balık unalı balık, una balık yağı fabrikalarına gidiyor. Burada hmm. balık unalı balık yağı elde edilip. Bunlar balık yemi üretimine gidiyorlar. Bundan sonra da tekrar ee, balık çiftliğinde, balık çiftliğindeki çıpla devreğin, somonun diyelim tüketilmesi Hı -hı. için yem halinde onlara sunuluyorlar. Bu ne demek? Tabii çok önemli bir şu e, noktalar. Aslında bir kilo üretim yapmak için balık çiftliğinden, Siz bundan Hı -hı. daha fazla olan, burada çeşitli tartışmalar var. Bir kısmı 1.8 diye, e, diye veriler var devrek için. Supra için 1.6 kilo deniyor. Samon için Hı. 2 kilo ila 5 kilo arası deniyordu. Ama bunun da tartışmaları var. Biraz değiştirmeye çalışıyorlar çünkü. Ama her şartta 1 kilodan fazla bir e, balık e, içeriyi kullanan yem vermek zorundasınız buradaki balıklara. Ki onlar daha büyük, daha böyle bir yasada daha ekonomik olarak karlı bir şekilde satılabilecek balıklar haline gelsin ve Aha. buradan o zaman, daha, daha büyük bir sermaye oluşturulabilsin. Hı hı. O zaman bu balık çiftliklerinin ilk argümanı olan işte balık stoklarının üstündeki işte baskıları azaltma, sözü de, azaltma evet. kısmında aslında ters bir etki yaptığını da gösteriyor. Yani azaltmaktan daha da arttırma noktasında bir işleve sahip olduğunu gösteriyor. Aynen oraya gelecektim. Ee, tam tersi aslında bu baskıyı bir fonksiyonu var gerçekten de eğer et olur, balık üretiyorsanız ki, ki Türkiye'de en çok, en çok tükettiğimiz Hı -hı. balıklar etobur türler. Evet. evet Türkiye'de tekrar altını çizelim levrek ve çupra et olur. Hı -hı. Evet. ve bu <gülüyor> ve hamsi yerek besleniyorlar. <gülüyor> ve <Hamsi> yerek besleniyorlar. <gülüyor> e hatta e, bu senin de e, az önce ifade ettiğin bu deniz atlasında buna ilişkin bir veri de var değil mi? E, Hayır. 1950 Hayır. ve 60 arasında hamsi için konuşuyoruz. %90 doğrudan hı hı. insan tüketim insanlar tarafından tüketilirken 2013'te %56'sı Balık unu ve balık yağı üretimine Aynen. gönderilmiş. Yani balık yemine gönderilmiş Aynen. demek bu. Ve ondan Hı -hı. sonra hamsi evet. fiyatları artıyor. Ayrıca hamsi bulamıyoruz. Bir de hamsi fiyatı artıyor. Ve sonrasında Tabii. çiftlikte yetişmiş levrek ve çupurayı yiyoruz. Evet. evet. Yani fiyat konusunda çok dikkat etmek lazım. Neyin fiyatı artıyor? Kimin erişebildiği balığın fiyatı düşüyor. Hı -hı. Çünkü hamsi bildiğiniz gibi çok ucuz bir balık... Oldukça Artık fazla avcılığı şey. oluştu, yapılan bir balık ve yani özellikle Karadeniz bölgesinde çok tüketilen bir balık. Hı hı. Bunun hı. fiyatları artınca buna dönemsel erişim çok daha azaldığında. Çünkü büyük balıkçılar da bunu söylüyor, küçük balıkçılar da bunu söylüyor. Eskiden çok daha sezonu çok daha geniş olan bir balıkken e, inmeler, çıkmalar, dalgalanmalar tabii ki var. Ama birçok dönemde yine de hamsin fiyatlarının çok artırı Onların... E, Buzhaneye normalde konuk tekrar çıkartılıp tekrar piyasaya sürülmesi söz konusu ama şu anda bu bahsettiğimiz yarısından fazlası da balık ve balık yağı üretimine gönderildiği için tabii ki hamsinin aslında çok erişimi çok daha kolay olan, çok daha ucuz olan balık olan Hamti'nin Hamti'nin çok daha zorlaştığını, e, fiyatının arttığını ve... Stokların her azaldığını da görüyoruz. görüyoruz. Evet. Peki bir de şey, e, <gülüyor> e, entansif üretime dönecek olursak sen önce yemden bahsetin ama başka yönleri de evet. var tabii. Birazcık da onlardan evet. bahsedebilirsek. Bunun dışında bir de ekolojik etkilerle zaten doğrudan bağlantılı olan, e, aynı kafese bir sürü balık koyuyorsunuz. Evet. Ve bu balıklar oradan oraya gidebilecekleri alan çok kısıtlı haliyle kafesin içindeler. Eskiden çok daha kötü üretim çeşitleri vardı. Onu da söylemek lazım. Bunlarda iyileşmeler oldu. Eskiden çok daha yoğun bir şekilde bu kafetler dolduruluyordu balıkla. Son efekte gördü ki bu inanılmaz bir stres yaratıyor balıkların üzerinde. Balıkların yaralanmalarına da sebep oluyor. Ve balık ölümlerine, ciddi balık ölümlerine sebep oluyor. Evet. O yüzden onun miktarı, oranı, yoğunluğu birazcık düşürüldü. Şu anda biraz daha iyi bir üretim var genelde çoğu yerde. Ama ona rağmen aynı yerde bir sürü balığı bir arada yetiştirmeye çalıştığınızda, e, buna ilaç koymanız gerekiyor, e, aşılama yapmanız gerekiyor zaten bu balıklara biraz aslında daha antibiyotik oranını kullanmanız gerekecek antibiyotik oranını düşürmek için hı. Avrupa'da şey tartışılıyor işte antibiyotik zaten ne önlemiye antibiyotik aslında ama var işte insanlarda kullanılan antibiyotik olmasın hı hı. gibi bir şey, saldırmasın diye evet tabi. Evet. Ama bunların hepsinin de yine de çok ciddi bir oldu ve bu e, kimyasalların denizdeki yayılımının çok daha kolay ve çok daha e, farklı bir hmm. boyutta olduğu aşikar. Hmm. Buradan tabii karaya da, karaya, da, karaya da, denizden karaya da etki edebiliyor bu e, kimyasalların etkisi. Diğer canlılara bu, bu, da tabii. Ekolojik birikim. Hmm. Yani diğer canlılara da etkiliyor bu antibiyotikler. Zaten bunların kullanılmasının amacı daha hızlı bir şekilde büyümelerini sağlamak ve Üretime hazır, üretime diyorum hani e, pazarlanmaya hazır hale gelmeleri, o ağırlığa erişmeleri. Bu tavukçulukla da yapılıyor, işte hayvan yetiştiriciliğinde hatta bitkilerde bile antibiyotiği aslında büyümeyi hızlandırmak için kullanıyorlar. Ee, büyümeyi dahi evet. zaman biraz da şey kısmı yani bu kadar ilk başta bahsettiğim aynı anda bir sürü balık aynı noktada bulunduğunda bunların... Hı. Hastalığa yakalanma riski tabii ki çok daha fazla. Hı, evet, evet işte, Blush, Çok fazla parazitler olabiliyor. Hı. 93'te Norveç'ten bir örneği var, bunun e, Sea Life denilen bir parazit var. E, i̇nanılmaz derecede bütün çiftliklerde görülmeye başlıyor ve her Hı. yerdeki bütün fiyonlardaki hem avcılığı durdurma gerekiyor. Tabii bu Avcıların da üzerine e, hiç, hiç üstlenmemeleri gereken bir yüken onun üzerinde bir yük getirmiş oluyor. Evet. Hem de bütün balık üretimini de durduruyorlar. ...bundan yakalanmamaları için de antibiyotik veriliyor. Ama tabii sonuç itibariyle ikisi bir arada sürekli bir içerisinde. Evet, kimyasallarla dolu yani. Evet. Evet şimdi nereden devam edelim diye <gülüyor> yani çok şey bu alan aslında belki. çok şey e, bereketli bir yanıyla Hı -hı. hani irdelenmesi gereken birçok e, başlığı var e, ama beslenme yöntemleri şimdi antibiyotik işte bu hastalık şeyini engellemek için ama bu balıkların bir şey kısmından bahsettik e, diğer balıklarla beslenmesi et oburlarının e, ama aynı zamanda şeyi de biliyoruz değil mi Beslen, yani yemlerinde örneğin GDO'lu ürünlerin de kullanıldığını biliyoruz. E, çünkü balık insanlar açısından hani omega 3 falan açısından değerli, kıymetlidir. E, tercih edilir. Evet. Yenilmesi tavsiye edilir. Ama bu çiftlik balıklarının yenmesi böyle bir fayda sağlıyor mu? Onların beslendiği kanallar ha. ne kadar sağlıklı? Ayrı bir endüstriyel üretim olduğu için genelde de e, G'de olduğu ürünler bu alanda da kullanılıyor diye biliyoruz. Öyle Hı -hı. midir ırmak? Hı -hı. Tabii, Yani GDO yemler e, her ülkedeki izin verilir bir izin verilir bir mett. Türkiye'de de 23 <gülüyor> müydü, 32, 32 miydi? Yemler, evet. Yani tavuk üretiminde de aynı aslında işte büyük baş büyük baş küçük baş etimde evet, de evet. aynı tavuk etimde de tabii ki bir farkı yok. Yani o yeme eğer Mısır katılıyorsa ve Mısır'ın belirli e, GDO Mısır'daki izinlerden GDO yemler onun için de tabii ki bu Türkiye'de çok çok şey değil şu anda hala bazı ülkelere kıyaslarsak ama yem ithalde ediliyor ve hani bir sürü bir sürü alanda zaten karşılaştık şimdiye kadar geziyalı yeminin ne kadar ciddi bir problem olduğuna. Hı hı. Bunun, bunun ucu çok açık ve gerçekten de hani yem, yem yetiştirilirme, yeme bahsettiğimiz balıktan, avcılıktan gelen yeme yetim, yem yetmediği için geziyalı yemlere büyük bir başvurma durumu varmış konusu. Evet şimdi bir de şey var tabii ondan da çok önemli bir konu olduğu için bahsetmemiz gerekiyor. Bu balık çiftlikleri aynı zamanda e, kuruldukları yerlerde işte turizmi özellikle kıyı balıkçılığı, dalyan balıkçılığı bunları da engelliyor. Bunlara da çok olumsuz etkileri var. Kıyı balıkçılığının öldüğü kıyı balıkçı e, balıkçılığı kentlerinde mesela veya işte kasabalarında dolayısıyla hani başka hiçbir faaliyet yapılamaz hale geliyor. Aslında bu aynı zamanda bir su hakkı e, gaz, yani su hakkı e, ne denir e, ihlali evet su gaspı <gülüyor> e, bunlarla ilgili neler diyebiliriz yani çünkü sonuçta denizler bizim müşterek alanlarımız ama bir anda bir bakıyoruz işte bir, balık bir geliyor, özel mülkiyete ha, özelleştirilmiş oluyor Aynen. oraya hiçbir şey evet. giremiyor girse bile kokudan yanından geçemiyor falan bunlarla ilgili evet. e, Türkiye'den de örnekler var yani biz biliyoruz bunlarla ilgili biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki. Hem Türkiye'de hem dünyada hem Avrupa'da da. Avrupa'da ne kadar iyi yapıldığı iddia edilmeye çalışıyor sıra. Evet. falan çok iyi olduğunu bazen düşünüyoruz. Tabii ki orada da çok büyük ihtilaflara sebep oluyor. Tam dediğim gibi haklı. Tam bir deniz alanına ve müşterekli değişim ihtilafı ve su hakkı. Tuzlu tarafına gelirsek su hakkı ihtilafı söz konusu oluyor balıkçıplıklarında. Çünkü müşterek kullandığımız bir alan özellikle de genelde Akdeniz'de özellikle küçük, balıkçı, küçük ölçekli balıkçıların geleneksel balıkçıların bu konuda çatışma Hı -hı. içine girdiğini görüyoruz. Çünkü onların zaten aslında normalde ya yolları tekneyle geçerken ya orada da avlandıkları bir alan. Ve ee, bunun çitlenerek kapanmasıyla bu insanlar buraya geçemez. Kendi geçim konuların e, geçimlerinde sıkıntı çeker hale geliyorlar. Ee, nedir? Tabii burada bizim de Türkiye'de de e, örneklerini bir çoğunun duymuş olabileceği mesela yani daha çok Ege'den geliyor. Çünkü Hı -hı. Çupra, Levrek, Orkinos çiftliklerinde bazıları e, Ege civarında. Ayvalık örneğini duymuşsunuzdur. Ayvalık, evet. ayvalık Tabiat Platformu'nun eylemleri, eylemleri ses getirmişti. Seferihsar'ı duymuşsunuzdur. Seferihisar'da evet. organik, e, pardon, orkinos çiftlikleri var. <gülüyor> Sıhacık-Körfezi civarında. Bir de özellikle Karaburun tarafında tepkileri belki daha önce duymuşsunuzdur. Bir, bir, bir önüne haber olarak gelmişti zaman zaman. Bunlar çeşi, çeşitli zamanlarda daha bir hangi aktörler karşı çıkıyor belki ilk başta bakmak lazım. Evet. Çalıkçılar genelde aktif, yerel halk genelde aktif. Yani Çünkü bunlara karşılar. Bizim sebeplerle karşı çıkıyor. Aynen. Ee, ve birçok zaman aslında yerel yönetimlerin de bu konuda e, balıkçıpliklerinin yoğunlaştırılmasına veya yöntemlerine karşı çıktığını görüyoruz. Şöyle bir problem var tabi. Hani kim karar alıyor? Nereye konacağına dair? Ve buradaki paydaşların katılımı ne kadar gerçekleştiriliyor? Hmm. Ne kadar gerçekleştiriliyor? Kim bu kararı uyguluyor? Birçok durumda gerçekten de paydaş toplantıları çevre değerlendirilmesi yapılırken de bazılarında gerekli değil bir kararı doğrudan da çıkabiliyor gördüğümüz örneklerde. Hmm. Paydaş toplantılarının evet. sadece bürokratik bir böyle onay vermek için çok ufak bir e, girişim olduğunu görüyoruz. Bunlarda karşı çıkabilen gruplar oldu ama birçok zaman bazen sonrasında e, mahkeme kararları Tam şey gerekli değildir deneyim, mahkeme deneyim. kararları mesela Kesin. iptal oluyor bazen evet var. Hı -hı. aynen yani benim daha önce Türkiye'de görüşme yaptığımda bir sürü bir sürü sosyal aktör bir sürü sosyal grup şey diyor yani ilk başta mobilize oluyoruz bir araya gelebiliyoruz ondan sonra bize de şey demeye başlıyor bakın yapıyoruz yapıyoruz karşı çıkıyoruz ama yine de bu kadar tepki vermemize rağmen sonra yine uygulamıyor diyorlar kazanımlar da var tabii ki ve önemli kazanımlar Söferviçler'da baya bir Yavaş şehir olması özelliğiyle, belediyenin de çok etkin olmasıyla hı hı. ve bir sürü farklı grubun gücünü birleştirmesiyle çok daha geniş bir alana, çok daha fazla çiftlik kurulacakken, yani Orkinoz çiftliği özellikle kurulacakken, onun bir kısmı yine kuruluyor ama daha fazla artması durdurulabiliyor, daha fazla çiftlik kurulması durdurulabiliyor. Şimdi yeni, yine Ocak gibi tekrar itirazlar vardı zaten. Hı hı. Ee, oraya tekrar şey de konulacakken yani, çifre ve levrek çiftlikleri konulması planında varken o en azından durduruluyor. Çünkü bunun bir de kümülatif etkisi var. Yani bir tane çiftliği koydunuz, bunların hiçbiri tam olarak açık deniz değil. Ee, Körfez içerisinde yine de eskiden 2007'den önce çok daha e, kıyıya yakında yüzebilecek mesafelerde evet. falanca biraz daha açığa 0.6 mil açığa alınmış durumda var. Ama burası da, da açık deniz demek değil. Dolayısıyla simpülasyon çok limitli. Çok birikim yaratabiliyor. Sedimentasyon yaratabiliyor. O yüzden de tabii iki şey var. Ee, özellikle turizme çakıştığı yerlerde veya daha fazla yerel halkında denizi denizalı alanı müşterekleri kullandığı yerlerde çok daha büyük riskler oluşturuyor. Bu Hı -hı. Türkiye'deki kısımda ama dünyada da Hı -hı. bu balık çiftliklerine özellikle büyük ölçekli projelere yönelik itirazlar da var. Ee, i̇stersen evet. onlardan da bir miktar bahsedelim çünkü onlarda da hani evet mücadele sonrasında kazanımlar elde edilmiş. Hı -hı. Ee, durumlar var. Onlardan da bahsetsek evet. Daha bir iyi bir iz alsak evet. iyi olur. <gülüyor> Alalım. <gülüyor> ee, Avrupa'dan başlarsam Avrupa'daki bir araştırma, bir araştırmamızda alkolüne yaptığımız bir araştırmada 24 adet böyle e, ihtilaf gördük. Bazıları. Sonrasında kazanım elde, elde edilen şirketlerin daha e, ekolojik olarak daha uyumlu yapılmasını sağlayan veya bazılarının kapanılmasını sağlayan ihtilaflar. Bazıları ise hani, büyük bir ihtilaf olmasına rağmen veya daha küçük ölçekli olmasına rağmen üretim aynı şekilde e, negatif etkileriyle sür, sürüyor. E, bunun önemli bir örneği e, İrlanda'dan ve İskoçya'dan geliyor. Aslında burada devletin de büyük teşviki var çünkü Avrupa'da bir ...mavi büyüme söylemi var ve mavi büyüme teşvikleri söz konusu... ...balık yetiştiriciliği de daha doğrusu ürünleri yetiştiriciliği de bunların, bunlardan biri. Hı hı. Dolayısıyla aslında buradaki de, devletlerin de teşvikiyle çok büyük bir... ...avuzdan en büyük e, balık kitliği kurulmaya çalışılırken... E, ...çok farklı aktörlerin bir araya gelmesiyle. Bunda işte daha çok rekreasyonel faaliyet gösteren... E, oltayla avuzlanan e, balıkçılar da var dalgıçlar da var, işte yerel halk da var vesaire. Hepsinin bir araya gelmesiyle ve büyük katılımla durdurulabiliyor bu büyük proje. Evet. Çok büyük bir etkisinin olacağını da gösteriyorlar. Yerel halktan da çok büyük tepki geliyor. Hmm. Norveç'te benzer örnekleri var ama Norveç'te aslında tamam çiftçiliği çok yayılmış durumda. Çok büyük hmm. etkileri de var. Bazıları durdurulabilirken bazıları durdurulamıyor. Yine İrlanda'da da birkaç koyun özel, özel olarak Kirli'nde yapılan birkaç koyuda da bu projelerin bir durumu ee, Avrupa'daki örnekler biraz böyle gene Asya'ya veya işte, e, Şili'ye baktığımızda orada da çok ciddi problemler var özellikle parazitlerin yayılmasına dair bir de somon aslında oraya ait bir tür değil ama oraya sonradan evet. getirilmiş sırf e, bu, yetiş, bu yetiştiriciliğin kar getireceği e, görülerek oraya uygulanmaya başlamış bir tür Dolayısıyla orada da çok çok büyük ihtilaflar var. Maalesef her zaman başarıyla sonuçlanmıyor çevre derleti açısından. Hmm. E, ama tabii hmm. ki çok ses getiriyor. Asya'da da benzer şekilde yani çok kötü örneklerde görüyoruz ama e, bir, birleşebilen e, hareketlerin de işe yaradığını görebiliyoruz. Evet yani oradaki hareketlerin başarısız olmasından bile bir ders çıkarılabilir sonuçta çıkarıyoruz. Tabii. Türkiye'de aslında 2000'li yıllardan itibaren başlayan hani hızlanan bu e, balık yetiştiriciliği, daha doğrusu şöyle sektörün diyelim. Sektörün diyelim. Sektör diyelim buna, evet balık çiftlikleri diyelim. Bunlar gerçekten çok daha ciddi boyutlarda büyüyecek gibi görünüyor. E, yani insanlarımızın örgütlenmesi ve bunun neden olduğu ekolojik sosyal maliyetin altını çizmesi çok önemli. Ekolojik bu, bu, sosyal, ekonomik maliyet de. Evet, ekonomik maliyet aynı lazım. şekilde. Evet. E, şimdi süremiz çok Neredeyse azaldı. Bitti, evet. <gülüyor> e, son olarak e, bir şeyler söylemek istersen e, yani sonuçta e, aslında hani tam da söylediğimiz gibi e, deniz ekosistemini hani e, yok eden nitelikte bir sürü etkenden dolayı yani beslenmesi yoğun üretim, kirlilik bilmem ne antibiyotik kullanımı falan filan e, böyle bir yanı var. Aynı zamanda e, Akgün söyledi hı hı. özellikle balıkçılar ve yerel halkın hı hı. etkilenmesi söz konusu. Ekonomik olarak olumsuzlukları var ama ama bir yandan da gelişen bir sektör Buna karşı tamam. acil olarak nasıl bir tedbir almak lazım? Çok kısa özetleyebilirsem bizi <gülüyor> bir, dakika içinde. bir çözüm önerisiyle ya, genel olarak, bitirelim. Evet. <gülüyor> ya, genel olarak aşırı avcılıkla karşı karşıya kalınan sosyal, ekonomik ve ekolojik krize bunu bir teknolojik, teknik çözüm olarak varsaymamak lazım. Balıklıklıkların doğum olduğunu görmek lazım. Yani kapitalist sistemin kendine içkin krizlerini, sosyal ve ekolojik krizlerini görüp nasıl bir gıda modeline doğru gitmeliyiz, nasıl bir gıdan üretim, paylaşım ve tüketim modelini dönüştürmemiz, kurmamız lazım. Bunu tartışmamız lazım bence. çeşit yani bütün... hani çeşitli yetiştiricilik türleri var. Binlerce yıllardır yapılmış türler de var. Ama bunu en karlı şeklini sadece alıp bunun üzerinden devam edersek ...bunun çözüm değil, yıkım getirebileceğini görmek, konuşmak ve e, birazcık daha yayılmak lazım diye Evet, hmm. bizim de yani bütün bu ekolojik e, problemlerin e, konuşulması sırasında e, geldiğimiz nokta burası oluyor. Yani kapitalizmi Aynen. sorgulamadan <gülüyor> bu üretim tarzlarını, biçimlerini sorgulamak... ...ya da bunların içerisinde iyileştirmelere gitmek çok mümkün olmuyor. Çünkü oradaki mantık tamamen kâra odaklı. E, o kısmı hmm. bir taraftan halletmemiz gerekiyor. Evet. Irmak çok Ay. teşekkürler. Evet çok teşekkür çok ediyoruz Irma. Ben evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Bu hafta su hakkında balık çiftliklerini ve onların e, denizlerimize olan etkilerini konuştuk. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı